8. bölüm. Adayı boylu boyunca arkamızda bırakıp köprüden geçtik. Ardından taşralara doğru yol alıp kasabanın diğer tarafından çıktık. 75 numaralı eyaletler arası yolu takip ederek kuzeye doğru çıkacağımız yolculuğumuza başlayacağımız yer burasıydı. İlk durağımız, Ache'in ıslak bardanın altıyla melodi haritasının üzerinde bıraktığı daire şeklindeki izin içinde bulacağımızı söylediği alev alan her neyse orasıydı. Bu iz istikametimizi bulunduğumuz yerin birkaç yüz kilometre kuzeyinde kalan eyaletin bataklıklarla kaplı bağrında 80 kilometre karelik bir alanla sınırlandırıyordu. Direksiyonun başında olduğumdan kafayı büyük babamın güçlü ama garip antika arabasında ustalaşmakla bozmuştum. Direksiyon epey sertti. Dönemeçlerde yüreğimin ağzımın gelmesine neden olacak kadar savruluyordu. Ve bütün göstergeleri abuk sabuk yerlerdeydi. Emma tuhaf olmayan, alelade bir Florida haritası kucağına serili vaziyette yanındaki yolcu koltuğunda oturuyordu. Milard yanında tuhaf gezegende getirmişti. Ama oradaki haritalar epey zaman aşımına uğramıştı. Yol göstericimizin Emma olması konusunu ısrar etmiştim. Çünkü bu bana Eno'yu arka koltuğa göndermek ve önümüzdeki birkaç günü Eno'nun değil, Emma'nın suratına bakarak geçirmek için geçerli bir bahane vermişti. Eno suratını asıp pencere kenarına geçmiş olsa da arada sırada koltuğumun arkasını tekmeliyordu. Milard onun yanında oturuyordu. Uzun bacaklarını sığdırabilsin diye çapraz oturmak zorunda kalan Brovinle ile arasında sıkışıp kalmıştı. Bulunduğumuz yerin haritadaki daireye uzaklığı yaklaşık 480 kilometre dedi Emma. Bakışları karikatürvari haritayla Yol haritası üzerine gidip geliyordu. Eğer hiç mola vermezsek beş saate orada olabiliriz. Bir ara durmamız gerekecek dedi Brovin. Henüz bize modern kıyafetler almadınız. Haklıydı. Alışverişe götürdüğüm herkes geride kalmıştı. Bizimle gelenlerin üzerinde ise arka bahçeden gelirken giydikleri kıyafetler vardı. Giysileri başımıza iş açabilirdi. Yakında dururuz dedim. Ama önce bayan Peregrine'ın aramıza biraz mesafe koymak istiyorum. Portalın nerede olduğunu düşünüyorsun?" diye sordu Eno. "Çok uzakta mı?" "Olabilir," dedim. "O kadar araba sürmeye dayanabilecek misin?" diye sordu Milat. "Dayanmak zorundayım," dedim. Arabayı nöbetleşe kullanamazdık. Çünkü arkadaşlarımın ehliyeti yoktu. Ayrıca Milat görünmezdi ki bu da göz açıp kapayıncaya kadar polis tarafından durdurulmamıza neden olurdu. Provin araba kullanmaktan ölesiye korkuyordu ve Eno'nun hiç deneyimi yoktu. Geriye yalnızca Emma kalıyordu. O direksiyona geçtiğinde başının çaresine bakabilirdi. Fakat dediğim gibi onun da ehliyeti yoktu. Yani iş başa düşmüştü. ''Kafeynimi eksik etmeyin yeter.'' dedim. ''Ben yardım ederim.'' dedi Eno. ''Bizi oraya senden bile hızlı götürebilirim.'' ''Unut gitsin.'' dedim. Geri döndüğümüzde sürücü kursuna yazılabilirsin. Ama şu anda sana araba kullanmayı öğretmeye zamanımız yok. Dersi ihtiyacım yok dedi. Arabaların işleyişi konusunda zaten her şeyi biliyorum. Aynı şey değil. Koltuğumu bir kez daha tekmeledi. Bu defa daha sertti. Bu ne içindi? Büyükanneler gibi araba kullandığın için. O esnada... Eadetler arası yola çıkış rampasına geldik. Arabayı rampaya çıkardım ve gazı kökledim. Motor acı acı bağırırken delişmen bir kahkaha attım. Rampanın otoyolla birleştiği yere vardığınızda eno yavaşlamam için avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Arkamızda bir polis aracı olup olmadığını görmek için aynalarımı kontrol ettim. Ayağımı yavaşça gaz pedalından çektim ve camları açacak düğmelere bastım. Ah! Oh dedi Brovin camı kayarak açılırken. Ne hoş. Müzik dedim. Evet lütfen dedi Emma. Eybin hem bir radyosu hem de antika bir kaset çaları vardı. Teybin içine bir kaset olduğunu görünce doğrudan çalma düğmesine bastım. Bir an sonra hoparlörden inleyen bir gitar sesiyle güçlü bir erkek sesi yükseldi. Joe Cocker ve Little Help From My Friends isimli şarkısını söylüyordu. Üç dakika sonra hiçbir müziğin kulağa böylesine güzel gelmediğine ikna olmuştum. Ve saçları rüzgarda uçuşan, yüzlerine kocaman birer gülümsemeyle, koltuklarına vurarak ritim tutan arkadaşlarımla benimle fikir görünüyordu. Bana daha önce hiç tatmadığım türden, çılgınca, iç gıcıklayıcı bir kafa yaşatan bu arabayı sürerken, bu insanlarla bu şarkıyı bağıra çağrı söylemenin, başka bir yanı vardı. Sanki dünyada hak iddia ediyor ve hayatlarımıza sahip çıkıyorduk. Bu benim. Evet. Onunla ne dilersem onu yaparım. Bayan Pregren'i koruyucumuz ve kahramanımız dışında herhangi bir şey olarak görmek hepimize garip geliyordu. Fakat bugün bize muhalifti. Evden ayrıldığımızı öğrendiğinde bizi aramaya başlaması kaçınılmazdı ve bunu en iyi bildiği şekilde yapacaktı havadan hızı uçabildiği yükseklikler uzun menzilli görüş yeteneği ve tuhaf çocukların varlıklarını hissetmesini sağlayan içsel radarı 160 kilometrelik bir alanda ve açıkta bizi eliyle koymuş gibi bulabileceği anlamına geliyordu bu yüzden ilk 3 saat boyunca durmadım hatta Brovin'in laboyu kullanmasına bile izin vermedim mücireyle aramıza olabildiğince mesafe koymak istiyordum 320 kilometre sonra arka koltuktan kor halinde yükselen şikayetlere yenik düştüm. Ama o esnada bile kaygılıydım. Otobandan çıkıp bir alışveriş merkezinin otoparkına girdiğimiz esnada gözümü bulutlardan ayırmıyordum. Emma'nın da aynı şeyi yaptığını gördüm. Diğerleri benzin istasyonunun marketindeki tuvaleti kullanırken Aston'un benzin deposunu doldurdum. Marketin büyük pencerelerinden tezgahtarım ve diğer birkaç müşterinin Mekandaki yegani tuvaletin önünde sıra beklemekte olan arkadaşlarımı süzdüklerini görebiliyordum. Boyunlarını uzatıyor, birbirlerine fısıldıyor, gözlerini dikip bakıyorlardı. Hatta adamın teki telefonuyla fotoğraflarını bile çekti. Size modern giysiler almalıyız dedim dışarı çıktıklarında. Hem de hemen. Hiçbiri karşı çıkmadı. Neyse ki bu otoyol çıkışını seçerken o mesele de aklımdaydı. Yolun karşı tarafında Benzin istasyonunun karşısında eyaletin en büyük mega alışveriş merkezi vardı. 24 saat açık bir Süper Olmart. Burası perakende satışın ana gemisiydi. Başlı başına bir şehir gibiydi. Tanrım, bu da ne böyle? dedi Minart. Ben arabayı sonsuza dek uzanırmış gibi görünen otoparkı sokarken. Yalnızca bir mağaza dedim. Büyüklerinden. Otoparkı boylu boyunca geçerek girişe yöneldik. Ve kapıların önüne geldiğimizde otomatik kapılar önümüze sıslayarak açıldı. Eno savaş ya da kaç şaşkınlığıyla yerinden sıçradı. ''Ne ne ne?'' diye bağırdı yumruklarını kaldırarak. Artık insanlar bize bakıyordu. Oysa henüz içeri girmeyi bile başaramamıştık. Arkadaşlarımı kenara çektim ve hareket sensörleriyle kayarak açılan otomatik kapılar hakkında birkaç açıklama yaptım. Bir kapıyı açmak için kapı kolu kullanmanın neresi yanlış diye sordu Eno öfke ve utançla. Elimiz kolumuz dolu olduğunda kapıyı o şekilde açmak zor olur dedim. Tıpkı şu adam gibi. Tepeleme doldurduğu alışveriş sepetini iterek vunlayan kapıdan çıkan bir adamı işaret ettim. İnsanın neden o kadar çok şeye ihtiyacı olsun ki dedi Emma. Belki de bir hava saldırısı için deposunu dolduruyordur dedi Eno. Bence içeri girdiğimizde anlayacaksınız dedim. Olmart gibi mağazalarda alışveriş ederek büyüdüğümden yapısal gariplikleri hiç dikkatimi çekmemişti. Fakat arkadaşlarım peşim sıra içeri girip de yüzlerinde şok ve hayret ifadeleriyle standlara bakmak için aniden durduğunda onları anlamaya başladım. Koridorlar göz alabildiğince uzanıyordu. Raflara dizilmiş rengarenk nesneler insanın dikkatini çekmek için adeta bülbül gibi şakıyordu. Asık suratlı satış görevlileri sarı renkli devasa gülümseyen ve süslenmiş üniformalarıyla ortalıkta dolaşıyorlardı. Milard'ın sebze meyve çaldığı köşe başı marketinden en az bin kat daha büyüktü. Arkadaşlarım elbette ne olduklarını şaşıracaktı. ''Yalnızca bir mağazaymış'' dedi Emma etrafı görebilmek için boynunu uzatarak. ''Bu gördüğüm mağazaların hiçbirine benzemiyor.'' Eno ıslık çaldı. Daha ziyade Zeppelin hangarı gibi. Bir alışveriş arabası kaptım ve biraz tatlı sözle doğru yönde olmasa bile arkadaşlarımı tekrar harekete geçirmeyi başardım. Mekanın muazzam boyutlarının etkisinden kurtulduktan sonra orada satılan birbirinden tuhaf binlerce ürünün büyüsüne kapıldılar. Onları giyim reyonuna doğru götürmeye çalışıyordum. Ama sürekli dikkatleri dağılıyor, gruptan ayrılıyor, Raflardan rastgele şeyler alıyorlardı. Bu nedir diye sordu Eno. Altında mikrofiber saçakları olan bir çift terliği eline sallayarak. Terliği elinden aldım ve gerisin geri yerine koydum. Ayağınla yerlerin tozunu alabilmen için mi? Yani öyle sanıyorum. Peki ya bu dedi emma? Kutu şeklinde bir şey işaret ederek. Kutunun üstünde konuşan kuş yemliği. Şimdi Bluetooth destekli yazıyorduk. Tam olarak emin değilim dedim. Kendimi çocuklarını gütmeye çalışan bezgin bir anne gibi hissediyordum. Fakat görevlerimizi tamamlamak için önümüzde yalnızca 72 saatimiz var. Yani bunlara takılma. Artık 62 dedi Emma. Daha da az olabilir. Koridorun sonunda bir kitap reyonu olduğu gibi yere indi. Ve çıplak haliyle görünmez olan Milard'ı Kitapları toplamaya kalkışmadan önce durdurmak için canımı dişime takarak koşmak zorunda kaldım. Gözümü özellikle Milard'tan ya da olabildiğini düşündüğüm yerden ayırmamaya çalışıyordum. Çünkü görünmez bir oğlanı Olmark'ta kaybetmek istediğim son şeydi. Devinimimiz asla uzun soluklu olmadı. Tam bluetooth destekli kuş yemliklerini arkamızda bırakmıştık ki en o malzemelerinin satıldığı koridora takıldı. Ah bu tatlı şey bir tavuğun göğüs kafesini kolaylıkla ayırabilir diye cıvıldadı. Kilitli kutusuna duran katlanabilir bıçaklara bakarak. Emma neden diye sorup duruyordu. Neden her şeyin bu kadar çok çeşidine ihtiyacımız vardı? Bunlar ne içindi? Kadınlara ayrılan kozmetik reyonunu bilhassa can sıkıcı buldu. Kimin bu kadar çok cilt kremi çeşidine ihtiyacı olur ki? diye sordu. Etiketinde... Ekstra sıkılaştırıcı, yaşlı karşıtı, gece boyu neğlinenme serumu yazan bir kutuyu raftan alarak. Herkesin cil hastalıkları mı var? Cilt hastalıklarıyla ilgili ölümlerin yaşandığı bir salgın mı oldu? Bildiğim kadarıyla hayır dedim. Bu çok garip. Senin için söylemesi kolay tatlım dedi. Yanımızda dikilen gür saçlı ve halka küpeli bir kadın. Bebek gibi bir tenin var. Emma kutuyu çabucak aldığı rafa bıraktı ve oradan sessizce uzaklaştık. Milard pek konuşmuyordu çünkü ona konuşmaması için yalvarmıştım. Fakat kulağıma çalınan belli belirsiz iç çekişlerden ve hmm seslerinden aklının bir köşesine bir şeyler not ettiğini anlayabiliyordum. Mineralin 24 saat içinde burada olup biten her şeyi kağıda dökmesinin kaç döngü günü hatta kaç ömür süreceğini merak ettim. En nihayetinde giysi rayonuna vardığımızda daralan zamanımızın baskısını ensemde hissediyordum. Ama asızca akıp giden zaman içeri girdiğimizden beri gözlerini üzerimizden ayırmayan sıradan insanlar uzun süre aynı yerde kalırsak Bayan Preglin'i bizi bulacak olması beni endişelendiriyordu. Oysa evimden kilometrelerce uzaktaydık ve Bayan de muhtemelen toz tozunun etkisiyle hala uyuyorduk. Haliyle arkadaşlarımın alışveriş sepetimize doldurdukları kıyafetlere doğru düzgün dikkat etmedim. Aç olduğumu da ancak kasa sırasına girdiğimize fark ettim. Herkesin midesi kazınıyordu. Fakat yiyecek bir şeyler almak için tekrar mağazaya dalmak yerine kasanın sağından solundan ne bulabildiysek onları aldık. Çikolatalar, faniyans, şekerlemeler. Ölümsüz yiyecekler dedi Emma val cherry paketinin arkasındaki son tüketim tarihini görünce ne acayip. Kasadan geçtik ve tuvaletlere yöneldik. Herkes içeri girip satın aldığımız giysileri denemeye koyuldu. Fakat teker teker dışarı çıktıkları esnada kat etmemiz gereken daha tonla yolumuz olduğunu fark ettim. Dünyanın en sıradan mağazasında satılan en sıradan kıyafetleri giyiyorlardı. Fakat yine de henüz kimseyi ikna edecek kadar sıradan görünmüyorlardı. Belki yeni giysileri içinde rahat değillerdi. Belki de onları eski kıyafetleri içinde görmeye o kadar alışmıştım ki görünüşlerindeki bu ani değişiklik beni hazırlıksız yakalamıştı. Fakat her nedense kostüm giyiyor gibi görünüyorlardı. Emma dışında herkes. Altında siyah renkli dar paça bir kot, ayaklarında beyaz renkli bir çift Reebok Classics, ve üstünde kök birası renginde dalgalı kesim bir bluzla tuvaletten çıkmıştı. O kaşlarını çatarak aynaya döndüğü esnada ne kadar güzel göründüğünü düşünmeden edemedim. Erkek gibi görünüyorum. Harika görünüyorsun. Ve modern. İç geçirdi. Ve eski elbisesini gelişi güzel tıktığı plastik torbaya aldı. Bunu özlemeye başladım bile. Bu kumaş... ''Hiç kaşındırmıyor'' dedi Brovin, onun için aldığımız gri renkli sivil tişörtü çekiştirerek. ''Bir türlü alışamıyorum.'' O anda Eno, kalın tabanlı bir çift siyah spor ayakkabı, iki dizine de birer yanan kuru kafa işlenmiş bir eşofman altı ve üzerinde sıradan insanlar beni korkutuyor yazan bir tişörtle tuvaletten çıktı. Emma başını iki yana salladı. ''Bu ne giyeceğiniz son seçişindi?'' Hiçbir şey iade edecek zamanımız olmadığından o halde kapıya yöneldik. Hem de her nasıl olduysa içeri girerken üzerimize çektiğimiz bakışlardan daha fazlasını üzerimize çekerek. Alışveriş arabamızı otomatik kapıların arasından geçirdiğimiz esnada bangır bangır tiz bir alarm sesi yükseldi. Bu da nesi diye cıyakladı Emma. Aldığımız her şeyin hmm, parasını ödememiş olabiliriz dedi Milhart. Ne? Ama neden dedim? Mavi elekli iki adam hızlı adımlarla bize doğru yürüyordu. Huylu huyundan vazgeçmez dedim Milard. Neyse kafanıza takmayın. Koşun. Alışveriş arabasını elimden kaptığı gibi arabaya doğru koşturmaya başladı. Hiç değilse en azından yüz kişi kaldırımda kendi başına manevra ederek giden alışveriş arabasını ve arabanın peşinden koşturan tuhaf görünümlü bir avuç çocukla İki güvenlik görevlisini izliyorduk. Torbalarımızla arabaya atladık. Anahtarı kontağa takıp çevirdiğim anda araba ilk yol açan yüksek sesli bir kükremeyle çalıştı. Gazı kökledim ve park halindeki araçların oluşturduğu koridora uçağcısına dalıp ezilmemek için kendilerini iki yana atan mavi yelekli güvenlik görevlilerinin arasından geçtim. Eğer kanunu çiğneyeceksen en azından biraz havan olsun Milard dede mi? Ama sen alelade yan kesiciler gibi davranıyorsun. Kameralardan haberim vardı dedim Milard. Ama kimse bana alarmlardan bahsetmedi. Birkaç kilometre boyunca polis ışıklarını görme korkusuyla sık sık dikiz aynasına bakarak eyaletler arası yolda süratla ilerlerken sonra peşimizde kimsenin olmadığına kanaat getirdim. En nihayetinde dar bir eyalet yoluna döndük ve kıyıdan uzaklaşarak... Florida'nın kalbine doğru yollanmaya başladık. için Melodi haritasına çizdiği çember eyaletin merkezinde bulunan ve yalnızca tek bir ana yolun kestiği bir alanı çevreliyordu. Şu anda o yolun üzerindeydik. Dairenin orta yerinde de Deniz Kızı Düşler diyarı vardı. Alev alanı orada bulup bulamayacağımızdan pek emin değildim. Ama o haritanın o kısmına işaretlenmiş tek yer olduğundan aramaya oradan başlamak mantıklı görünüyordu. Bekle bir dakika dedi Robin arka koltuktan. Şu anda okyanustan uzaklaşıyoruz. Neden deniz kızları bataklığın ortasında yaşasın ki? Gerçek değiller dedim. Bu yalnızca eski ve ucuz bir turist tuzağı. Olabilir dedi Milard. Fakat deniz kızı düşler diyarından tuhaf gezegende de bahsediliyor. Kitabı kaldırarak bana gösterdi. Sonra orada yazanları yüksek sesle okumaya koyuldu. Tuhaf dostu çiçeği burnuna cazibe merkezi ziyaretçilerine enfes su gösterileri sunuyor. Hem de civarda konaklamaya uygun bir zaman döngüsü bile var. Çocukları getirmeyi sakın unutmayın. Bu deniz kızlarının tuhaf olduğu anlamına gelmez dedi Emma. Yalnızca kasabada bir döngü olduğunu söylüyor. Ya da eskiden öyle olduğunu dedi Milard. Bu seyahat rehberinin neredeyse yetmiş yıllık olduğunu unutmayın. Burada yazan her şeye büyük bir şüpheyle yaklaşmak gerek. Arabayla yolumuza devam ettik. Güneş gökyüzünde alçalırken yol her iki yönde çift şeritten tek şeride düştü. Florida'nın hepten bambaşka bir eyalet izlemini veren bir bölgesine giriyorduk. Zengin sahil kesiminden uzaklaştığımızdan artık ne zincir mağazalardan eser vardı ne de yeni inşa edilmiş parlak yapılardan. İki yanımızda ağaçlarla çevriliydi. Ve ara sıra karşımıza çıkan boşluklardan tek görebildiğimiz kendi çileğinizi toplayabildiğiniz çilek tarlalarının tabelaları, bomboş topraklar ve saman bayalarıydı. Burada kilometrelerce uzanan ve sanki kurabiye kalıbından çıkmış gibi birbirinin aynısı banlıyorlar yerine kavşakların etrafına kümelenmiş küçük kasabalar vardı. Daha büyük kasabaların eteklerinde fesot restoranlarını rastlamak mümkündü. Ve evladiyelik eski bir bankanın, kepenklere indirilmiş bir sinema salonunun ve tek cepheli bir kilisenin iki yandan kuşattığı cansız ana caddeler en fazla birkaç blok uzunluğundaydı. Trafik lambası olan her kasabada kırmızıya yakalandık ve yapacak daha iyi bir işleri olmadığından banklara tünemiş ihtiyarlar ve yayalar sanki karşılarına çıkan en ilgi çekici şeymişiz gibi bize bakarken öylece oturup beklemek zorunda kaldık. Trafik ışıklarından nefret etmeye başlamıştık. Üçüncü ya da dördüncü trafik lambasında, saçları aslan yelesinden farksız genç bir adam, elinde birasıyla bize "Cadılar Bayramı önümüzdeki ay" diye bağırdıktan sonra, kıkırdaya kıkırdaya arabanın yanından uzaklaştı. Birkaç kilometre sonra, deniz kızı düşler diyarına ait solgun bir reklam panosunun yanından geçtik. Ondan birkaç kilometre sonra da, Nihayet oraya vardık. Burası acınası durumdaki birkaç çadır tarafından işgal edilmiş toprak bir araziydi. Ve biraz ileride ofis ya da personel yatakhanesi olarak kullanıldığını düşündüğüm cüruf biriketinden inşa edilmiş evler vardı. Kapalı bir bahçe kapısı girişi kapatıyordu. Hal böyle olunca yolun kenarına park ettim ve yürüyerek içeri girdik. Araziyi boylu boyunca aşınlayarak çadırları doğru seyirttik. Etrafta birileri varmış gibi görünmüyordu. Ama biraz sonra en yakınımızdaki çadırın arkasında birinin homurdanıp küfürler savurduğunu duyduk. Merhaba dedim. Arkadaşlarımı sese doğru yönlendirerek. Çadırın etrafından dolaşınca palyaoço makyajlı iki kişiyle burun buruna geldik. Birinin bukle bukle sarı saçları ve üzerinde de bir deniz kızı kostümü vardı. Diğeri ise ile ayakları kostümün içinde sıkışıp kalmış olan kadının beline sarılmış vaziyette arkaya doğru sendeleyerek onu taşımaya çalışıyordu. ''Okumanız yok mu?'' dedi deniz kızı bize ters ters bakarak. ''Kapalıyız.'' Diğer palyaço ne tek kelime etti ne de bizden yana baktı. ''Kapalı olduğunuzu söyleyen bir tabela görmedik.'' dedim. ''Eğer kapalıysanız neden kostümlerinizi giydiniz?'' diye sordu Eno. Kostüm mü? Ne kostümü? Kadın belli sahte olan kuyruğunu salladı ve tuhaf tuhaf güllü. Derken yüzündeki gülümseme silindi. Kaybolun, tamam mı? Tadilattayız. Kendisini taşıyan palyaçoyu dilseyle dürttü. George, kımılda biraz. Diğer palyaço, kadını çadıra doğru taşıma işine kaldığı yerden devam etmeye koyuldu. ''Bekleyin de Emma peşlerine takılarak. Seyahat rehberinde sizinle ilgili yazılanları okuduk. Biz hiçbir seyahat rehberinde yokuz tatlım.'' ''Hayır varsınız dedem mi Tuhaf gezegende.'' Deniz kızının kuyruğu içi kırbılarak şak diye yine kendisine çarptı. ''George dur.'' Adam durdu. Kadın bir anlığına şüpheli gözlerle bizi tepeden tırnağa süzdü. O eski şeyi nereden buldunuz? Biz sadece... Bulduk işte dedi Emma. Burada görülmeye değer şeyler olduğunu söylüyordu. Hadi canım sen de. Burada yalnızca doğru türden insanlar için görülmeye değer şeyler vardır. Siz ne tür insanlarsınız? Değişir. Peki ya siz ne tür insanlarsınız? George, beni yere Adam kadının dediğini yaptı ve deniz kızı bir koluyla George'a tutunarak öne doğru büktüğü kuyruğunun ucuna doğruldu. Kuyruk kıvrılıp katlanacak bir kostümün aksine tıpkı bir kas yığını gibi esneyerek büküldü. Biz gösteri işindeyiz fakat uzun zamandır gösterimizi izlemeye layık seyircilerimiz olmadı. Eliyle çadır kapısını işaret etti. Gösteriyi izlemek istemez misiniz? Tuhaf olduğumuza kanaat getirmiş gibi görünüyordu. Bu durum beni onun da tuhaf olduğundan şüphelendirdi. Sesindeki o sert ve iğneleyici ton gitmiş, yerine bal gibi bir yırtına gelmişti. Yalnızca ateş gösterisiyle ilgileniyoruz dedi Provin. Deniz kızı başını hafifçe yana yatırdı. Bizde ateş gösterisi yok. Yoksa o ateş yutan tiplere mi benziyorum? O halde alev alan kim dedi Provin. Ona verecek bir şeyimiz var dedim. Bunun için buradayız. Bir an için kadının yüzünde şaşkınlık dolu bir ifade belirdi. Ama hemen sonra kayboldu. Sizi kim gönderdi? dedi. Sahte sıcaklığın yerine yerler esiyordu. Kimin için çalışıyorsunuz? E için adından bahsetmemem için beni ikaz ettiğini anımsadım. Kimse için dedim. Burada bulunmamızın nedeni özel bir iş. George elini ağzına siper ederek deniz kızının kulağına bir şeyler fısıldadı. Buralardan olmadığınızı görebiliyorum. Ses tonu yine tatlıydı. Bizim gösterimizde alevli şeyler yok. Fakat neden biraz daha kalıp gösterinin diğer bölümlerinin tadını çıkarmıyorsunuz? Ne yazık ki yapamayız edeyim. alev alan bir adam hakkında hiçbir şey bilmediğinizden emin misiniz? Üzgünüm çocuklar. Fakat üç deniz kızımız ve dans eden bir ayımız var. Burada gördüğünüz George da havada kazma çevirir. Derken tam o anda çadırın köşesinden iki kişi göründü. Bunlardan biri palyaço makyajlı bir adamdı. Diğeri ise ayı kostümü giyiyordu. Biz geriye çekilirken akşam yemeği de bizden dedi. Sergilediğimiz tavırdan hiçbir şey anlamayan deniz kızı. Akşam yemeği ve gösteri. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Bir şarkı diye yanıtladı palyaço ve kayışla göğsüne tutturulmuş kutu şeklindeki müzik kutusunun kolunu çevirmeye başladı. Bunun üzerine tıpkı bir kafatasına benzeyen ve hayatımda gördüğüm en korkunç el yapımı maskeyi takmakta olan ayı ne yapması gerektiğini anlayıp şarkı söylemeye koyuldu. Fakat söylediği şarkının sözleri tuhaf bir dildeydi. Ve nameleri öylesine yavaş, ses da öylesine derindi ki çabucak uykumun gelmeye başladığını hissettim. Arkadaşlarımın aşağı yukarı sallanan başlarından şarkının onlar üzerine de benzer bir etkisi olduğunu görebiliyordum. Geri çekilmeye başladık. Mümkün değil dedim. Sözcükler ağzımdan yavaş ve ağdalı çıkıyordu. Biz şey yapmak zorundayız. Kasabadaki en iyi gösterdi dedi deniz kızı, kuyruğunun ucunu bize doğru sallayarak. Bana ne oluyor? dedi Brovin bir rüyadaymış gibi. Kafamın içi pamuk helvaya döndü. Benimki de, dedi Milard ve hiçliğin ortasından aniden yükselen sesi deniz kızının, ayının ve iki palyaçonun yerlerinden sıçramasına neden oldu. Artık bize yüzlerine yeni bir açlıkla bakıyorlardı. Eğer şimdiye dek tuhaflığımıza dair herhangi bir şüpheleri vardıysa bile Milard hepsini bir kalemle silip atmıştı. Her nasılsa birbirimizi itip sürükleyerek arazide düşe kalka koşmayı başardık. Her ne kadar bizi fiziksel olarak yani elleriyle vücutlarıyla durdurmaya kalkışmamış olsalar da oradan kaçmak imkansız bir girişimmiş gibi görünüyorduk. Öyle ki Yüz tane dev örümcek ağından kurtulmaya çalışmaktan farksızdı. Kapıya vardığımızda o ağlar kopar gibi oldu. Sağ duyumuzu ve konuşma becerimizi tekrar kazandık. El yordamıyla arabanın kapılarını açtık. Motoru çalıştırdım ve tekerleklerimiz topraktan bir yay tükürürken oradan hızla uzaklaştık. Bu korkunç tuhaflar da kimdi diye sordu Brovin ve bize ne yaptılar? Sürünerek beynimin içine girmeye çalışıyorlarmış gibi hissettim dedi Eno. Ah, o hissi bir türlü üzerimden atamıyorum. Eyvin burayı haritada kuru kafa ve çapraz kemiklerle işaretlemiş olmasının nedeni bu olmalı dedi Emma. Gördünüz mü? Avin kenarlarına notlar iliştirdiği Melody haritasını havaya kaldırıp diğerlerine gösterdi. Eğer burası tehlikeli bir yerse neden H bizi buraya yönlendirdi diye sordu Brovin. Belki de bu bir testti dedi Milard. Öyle olduğuna eminim dedim. Asıl soru şu testi geçtik mi geçemedik mi yoksa bu yalnızca bir başlangıç mıydı? Sanki içime doğmuş gibi bakışlarımı dikiz aynasına kaydırdım ve bir polis arabasının hızla peşimizden gelmekte olduğunu gördüm. Polisler dedim herkes normal davransın. ''Sence Milard'ın o mağazadan bir şeyler çaldığını öğrenmiş olabilirler mi?'' diye sordu Provin. İmkânı yok.'' dedim. Orası çok geride kaldı. Yine de peşimizde oldukları aşikardı. O kadar dibimize girmişlerdi ki bir an için tamponumuza toslayacaklarını sandım. Derken yol genişleyerek çift şeride çıktı. Ve polis arabası hızlanarak bizimle aynı hizada yol almaya başladı. Fakat ne sirenlerini... Ne de tepe lambalarını açmışlardı. Kenara çekmem için hoparlörden bana bağırmıyorlardı. Sadece bizimle aynı hizadaydılar. Sürücü gayet rahat bir tavırla dirseğini camdan çıkarmış bize bakıyordu. Ne istiyorlar diye sordu Provin. İyi bir şey istemedikleri ortada dedem Bu polislerle ilgili bir diğer garip şey ise devriye arabalarıydı. Eskiydi. Otuz, Belki de kırk yıllıktı. Polis arabalarının artık bu şekilde üretilmediğini söyledim. Bu arabalar tedavülden kalkalı uzun yıllar olmuştu. Belki de paraları yenisine yetmemiştir dedi Brovin. Olabilir diye yanıtladım. Polisler frene basıp geriye düştü. Dikiz aynamda gittikçe küçülen sürücünün elindeki telsize bir şeyler söylemekte olduğunu gördüm. Derken keskin bir dönüş yaparak toprak bir yola dönüp Gözden kayboldular. Bu çok garipti dedim. Onlar geri dönmeden buradan gitsek iyi olur dedi Eno. Portman şu arabayı ninem gibi sürmekten vazgeç ve en sağdaki pedalı sonuna kadar kökle. İyi fikir dedim ve hızlandım. Fakat birkaç kilometre sonra motordan endişe verici bir takırtı yükseldi ve arabanın gösterge panelinde kırmızı bir ışık yanıp sönmeye başladı. Bu da neyin nesi şimdi diye homurdandım. Tamir edilebilecek kadar basit bir şey olabilir dedi Eno. Fakat bakmadan bilemem. Güneş yüzünden rengi solmuş, üzerinde Starke hoş geldiniz, nüfus 502 yazan bir tabelayı henüz geçmiştik. Tabelanın az ötesinde satılık yalanlar, ister ev hayvanı ister yemek yazan el yapımın başka bir tabela daha vardı. Arabadan yükselen takırtı gittikçe güçleniyordu. 502 nüfuslu, Starkey isimli bir kasabada durmayı gerçekten istemiyordum. Ama pek bir seçeneğimiz yok gibi görünüyordu. Ben de arabayı otoparkın neredeyse ıssız olan bir tır yıkama istasyonuna çektim. Hepimiz arabadan indik ve kaportanın altına girip orayı buraya yoklamaya başlamış olan Eno'yu izlemeye koyulduk. Bu çok garip dedi kısa bir incelemenin sonrasında kaportanın altından çıkarak. Hangi parçanın arızalandığını görebiliyorum. Ama neden arızalandığını anlayamıyorum. En az 160 bin kilometre daha dayanmalıydı. Birinin o parçayı kurcaladığını mı düşünüyorsun dedim. Eno çenesini kaşırken yüzüne biraz motor yağı bulaştırdı. Bunun nasıl mümkün olabileceğini kestiremiyorum. Fakat bu arızayı başka türlü nasıl açıklayacağımdan da emin değilim. Nasıl arızalandığı umurumuzda değil dedi Emma. Tek umursadığımız senin onu tahmin edip edemeyeceğin. Ve elini ne kadar çabuk tutabileceğin dedi Brovin, gittikçe kararmakta olan gökyüzüne bakarak. Akşam yaklaşıyordu ve gökyüzünde fırtına bulutları toplanmaya başlamıştı. Görünüşe bakılırsa fırtınalı bir gece olacaktı. Elbette tahmin edebilirim dedi Eno, göğsünü şişirerek. Ama şuradaki ayaklı kaynak makinesinin biraz yardımına ihtiyacım olacak. Başını Emma'ya doğru çevirdi. Ne kadar süreceği ise birkaç şeye bağlı. ''İyi akşamlar'' dedi yeni bir ses. Sesin geldiği tarafa döndüğümüzde birkaç metre ötede otoparkın çayırla buluştuğu yerdeki küçük yükseltinin üzerinde dikilmekte olan bir oğlanla karşılaştık. On üç yaşlarında görünüyordu. Kahverengi tenliydi. Eski tarz bir tişört giymiş, kafasına da bir kasket takmıştı. Usulca konuşuyordu ama asıl usulca yaptığı yürümekti hiçbirimiz yaklaştığını duymamıştık sen de nereden çıktın dedi Brovin. beni korkuttun şurada nerede oğlan arkasındaki araziyi işaret etti benim adım paul yardıma mı ihtiyacınız var eğer elinde 1979 model aston martin Vantage uyumlu çift kelebekli bir karbüratör yoksa hayır dedi eno Yok dedi Paul fakat o şeyi tamir ederken saklayabileceğiniz bir yerimiz var. Bu dikkatimizi çekti. Eno kafasını kaportanın altından çıkardı. Peki kimden saklanacakmışız? Paul bir an için bizi tepeden tırnağa süzdü. Gölgeler tarafından kuşatılmıştı. Ve günün sun ışıkları arkasında kaldığından tıpkı bir karaltı gibi görünüyordu. Haliyle yüzündeki ifadeyi okuyamıyordum. O yaştaki bir oğlan için biraz fazla otoriter bir tavrı vardı. Hiçbiriniz buralardan değilsiniz, öyle değil mi? İngiltere'den geldik dedi Emma. Pekala dedi. Buralarda bizim gibiler karanlık çöktükten sonra dışarıda kalmak istemez. Tabii bunun için çok iyi bir nedenleri yoksa. Bizim gibiler derken ne demek istiyorsun diye sordu Emma. Bu yolda arabası bozulan, şehir dışına çıkmış ilk tuhaflar siz değilsiniz. O ne? dedi Milard konuşmaya ilk kez cesaret ederek. Sen tuhaf mı dedin? Oğlan hiç yoktan yükselen sözcükler karşısında pek de şaşırmışa benzemiyordu. Ne olduğunuzu biliyorum. Ben de öyleyim. Döndü ve araziye doğru yürümeye başladı. Elinizi çabuk tutun. Bu tuzağı kuranlar... Ağlarına neyin düştüğüne bakmak için geri geldiklerinde burada olmak istemezsiniz. Ve arabanızı da getirin diye seslendi omzunun üzerinden. Güçlü olanın onu kolaylıkla itebileceğinden eminim. Hayretler içinde oğlanın uzaklaşmasını izledik. Ama ne yapacağımızdan pek emin değildik. Dünyanın bu kesimindeki tuhaflarla olan deneyimimiz bizi tedbirli davranmaya itiyordu. O esnada en babana doğru eğilip, Acaba ona şeyi sorsa mıydık dedi. Ve kelimeler dudaklarından dökülür dökülmez aklındaki sözcükler Paul'in arşınlamakta olduğu arazinin ötesinde neon harflerle can buldu. Alev alan. Bu bir tabelaydı. Bu kelimenin tam anlamıyla gerçek neon bir tabelaydı. Bir zamanlar üzerinde bal evi malikanesi yazıyor olmalıydı. Fakat birkaç harfi sönmüştü. Malikanenin ya da artık her neyse onun, kendisi ise büyük ölçüde çam ağaçlarının arkasında kalıyordu. Şaşkına dönmüş vaziyette gülümseyerek Emma ile birbirimize baktık. Evet dedi, genç adamı duydun. Tuhaflar bir arada kalmalı dedim ve hepimiz oğlanın peşi sıra ilerlemeye koyulduk. Pahal'ün peşinden arazi boyunca ilerleyip çimenler tarafından istila edildiğinden, ana yoldan görünmeyen toprak bir yoldan aşağı indik. Provin arkada homurdana homurdana arızalı Aston'u engebeli arazide etmeye çalışıyordu. Ara sıra ana yoldan geçen arabaların sesi ve arkamızda kalan tır yıkama istasyonunun havalı frenlerinden yükselen tıslama dışında akşam sessizdi. Eski motel tabelasını geçip ağaçları açtık. Ve işte motel karşımızdaydı. Ya da ondan geriye kalanlar. V şeklindeki çatısı, böbrek şeklindeki havuzu, ve ana binanın etrafına serpiştirilmiş bungalovlarıyla muhtemelen 1955 yılının en havalı mekanlarından biriydi. Ama şimdi terk edilmiş bir bina izlenimini veriyordu. Çatı muşambalarla yamanmıştı. Avlu iyiden iyiye serpilmiş ağaçlardan oluşan balta girmemiş bir ormandan farksızdı. Hurdaya dönmüş arabalar otoparkta paslanıyordu. Havuz birkaç santim yüksekliğindeki yeşil renkli su, ve karanlıkta tam olarak görmekte zorlansam da timsah olduğunu düşündüğüm uzun, somun şeklindeki bir karaltı dışında bomboştu. Mekanın görünüşüne aldanmayın dedi Paul. İçerisi daha güzeldir. Hayatta oraya girmem dedi Brovin. Burası bir döngü olmalı hayatım dedi Milard. Eğer öyleyse içerinin çok daha güzel olduğundan adım gibi eminim. Döngülerin giriş noktaları... Genellikle fena halde korkutucu olurdu. Bu da sıradan insanları oradan uzakta tutmaya yarardı. Kaldı ki tuhaf gezegende de Deniz Kızı Düşler diyarının yakınlarında konaklamaya uygun bir döngü olduğundan bahsediliyordu. Alev alan bahsi geçen döngü olmalıydı. Bu oğlanı takip etmemiz açısından yeterince iyi bir neden olmasa da en o arabayı tamir edene dek oradan ayrılamazdık. Bakın dedi Brovin dişlerinin arasından ve hepimiz tır yıkama istasyonuna doğru döndük. Külüstür polis arabası geri dönmüştü. Yavaşça istasyonun yanından geçiyor, arama ışığı ana yolu sağ sollu tarıyordu. İçeri giriyorum dedi Paul. Bu yeni tehlikeden ötürü sesi gergindi. Siz de beni takip etseniz iyi olur. İkna edilmemize gerek yoktu.